95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Güngör Erdem ve Nil İlk Başaran'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Açık Yeşil'e bugün son dakika haberiyle başlayacağız. Ee, Pasifik okyanusunda Meksika'nın e, batı kıyılarında herkesin de aslında bildiği bir yerdir. Çok meşhur bir tatil beldesi olan Akapulco'ya. 5 ee, şiddetinde e, bir büyük kasırga otis kasırgası vurdu. Bir saat önce falan herhalde yaklaşık olarak. Çünkü orada daha gece e, ama işte sabaha karşı vurması bekleniyordu. Fakat bu kasırganın en e, feci yanı e, kimsenin hiçbir bilgisayar modelinin e, tahmin edememiş olması. Yani sadece 12 saat içerisinde e, kasırganın şiddetini 200 yaklaşık 270 kilometreye arttırdı. Yani daha önce dün mesela tropikal fırtına. Kategori 1 bile değilmiş dün. Tropikal fırtına görünüyormuş. 12 saat içerisinde yaklaşık 80 mil. O da ne yapar işte 150 şey, evet. 120 kilometre falan mı yapar? Yaklaşık evet. 120 değil mi? 120 kilometre 12 saat içinde şiddet hızını arttırmış. Bugüne kadar bu bölgede herhangi bir bu büyüklükte kasırganın görülmediği, bu kadar hızlı bir şiddetlenmenin de görülmediği söyleniyor. Ve bu da tabii ne anlama geliyor? Acapulco ve o bölgedeki aslında Meksika'nın iki eyaletini vuruyor. Toplam o bölgenin tamamen hazırlıksız yakalandığını yani her zaman gelen bir tropikal fırtına gibi düşündüler ama... Bir anda kategori 5 bir kasırgaya dönüştü. Şu anda aslında videolarda e, böyle Twitter'dan 3-5 gelmeye başladı. E, şeyin çok şiddetli bir e, kasırga olduğu görünüyor. En enteresanında Devletleri'nin ulusal e, kasırga merkezi National Hurricane Center e, dün akşam bir e, şey yayınladı. Ve şöyle başlıyor. E, Meksika'da bu akşam bir kabus senaryosu e, yaşanıyor. Otis kasırgası hızlı bir şekilde bir şekilde e, şiddetlendi diye başlıyor. Yani Ulusal Kasırga Merkezi kabus senaryosu e, demiş e, olan olaya e, ve çok büyük bir e, yıkım bekleniyor diye yazmış. Yani inşallah e, bir şekilde insanlar e, kaçmayı ya da güvenli bir yere sığınmayı başarır ama mesela Edgar McGregor diye bir kasırga takip Twitter'da bir saat önce bir tweet atmış, e, Akapulko'nun üst taraflarında e, hani kentten kaçanların olduğu yolun görüntüsünü e, paylaşmış ve şey, e, Google Map'teki trafik görüntüsünü paylaşmış. Aşırı bir yoğunluk olduğu görünüyor. Yani insanlar son anda haber aldıkları için gitmeye çalışıyorlar. Evet, yani bir makbemen da internet sitesinden birkaç saat önce görmüştüm ama görmüş o da çok yakından takip ettiği için bu gibi olayları. Ee, bu çok... İşte dün akşam de, zaten evet, belli dünü. oldu. Yani evet. bu benim gördüğümden 5 saat yani bu 5 saat önce bana düşmüştü yani şeyden Hı -hı. Denen Hı -hı. eski Twitter'dan, Twitter'dan. Ee, yani şeyi söylüyor bu bütün hız, hızlı yoğunlaşma diyorlar buna işte rapid intensification bütün rekorlarının bu konudaki kırmış bu kasırga diyor. İşte sizin bu işte şeydeki karbona dayalı fosil yakıtlara dayalı gezegenimizin manzarası budur diye çok ağır bir şey yollamış tabii mesaj yollamış. Yani resmen Otis kasırgası senin de söylediğin gibi anlaşılan. Birden son derece tehlikeli dördüncü kategoriye çıkmış durumda ve şimdi de beşe bulaşıyor, değil mi? Sürekli 5 şu anda ha, kategori şu anda beş. Evet 5 olarak vurdu kıyıya, şeyi sürekli rüzgar hızı 266 kilometre ama rüzgar hamlesi denen hani zaman zaman rüzgar eserken şiddetlenir ya. Gaz o da yaklaşık dedikleri, gaz dedikleri evet o da 322 kilometre saatte. Saatte 322 Evet. Km. korkunç bir şey tabii. Korkunç evet. Ama bütün ee... bunlar beklenen şeylerdi bilim insanları ve onları yakından takip eden bizler yıllardır söylemekteydik zaten ama peki evet. siyasetçilerden falan bir şey olmuş mu gördün mü? Co Henüz uyanamamışlardır onlar. Daha, <gülüyor> daha, daha uyuyorlar. E, <gülüyor> bu arada bugünkü e, şeye baktım hemen. E, dünya ne kadar sıcakmış diye. E, Climate Reanalyzer'dan. Şu anda e, kuzey yarım küre normalden ki bunların normali her seferinde hatırlatıyorum. Bunların normali e, 1980'ler ve 90'lar. Yani 80'lerin ve 90'ların ortalamasını alıyorlar. E, o zamana göre... Kuzey Yarım bir 1.5 derece daha sıcak, Arktik 5 derece daha sıcak. Bugün e, tropikler 1 derece, Dünya ortalaması da yaklaşık 1 derece 0.9 e, civarında daha sıcak görünüyor ve e, şey olarak bakıldığında e, e, bu işte Haziranın kaçıydı? Haziranın sekizinden ya da beşinden itibaren hani sürekli e, aşırı sıcak gitti ya henüz e, normalle doğru dönmedi ama Eylül kadar Eylül ayı kadar e, beklenmedik bir aşırılık yokmuş. Bu sefer işte e, Ekim ayı yine muhtemelen en sıcak Ekim ayı olacak e, ama hani şeyden e, küresel ısınma başladıktan sonraki diyelim son 10-20 yılın e, sıcaklıklarına biraz daha yakın olduğu söyleniyor. Carbon Brief'te e, çok e, kapsamlı bir analiz yayınlandı, çok yeni e, iki gün önce yine Zika Spadrın e, ve işte e, şeyin durumu, e, 2023'te iklimin durumu raporu orada da net bir şekilde <gülüyor> bunu e, söylüyor. Yani e, Ekim'in de yine en sıcak Ekim olacağı, 2023'ün de en sıcak yıl olacağını kesinleştiğini e, söylüyor. Evet, Bu arada gün, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Eylül Ekim. 5 e, evet. ay, beş peşe gelmiş. En gidiyor. sıcak e, aylar oldu, kendi adlarını taşıyan. 2023'ün artık bunun e, burak kırmaması <gülüyor> imkansız gibi bir şey görünüyor, değil mi? En kötü haber de Antarktika'dan geldi tabi. Evet. Antarktika ile ilgili e, son bir çalışma yapılan çalışma. Antarktika'nın batısındaki Buz örtüsünün artık tamamen erimesinin kaçınılmaz hale geldi. Hatta bir buçuk derecenin altında tutulsa bile evet, bu, bu beni erime'nin etkilediği. Yani bir buçuk derecelik hedefin de tutturulamayacağı anlaşılıyordu ama tutturulmuş olsaydı bile. Olsaydı bile. Evet. Artık önlenemeyecek deniyor. Yani kaçınılmaz oldu Batı Antarktika buz örtüsünün erimesi. Bunun da dünya için yaratacağı sonuçlar inanılmaz derecede. Beş var. metre. Beş, beş metre. De. Yani okyanusların ya denizlerin e, deniz seviyelerinin beş metre yükselmesi anlamına geliyor. Sadece Batı Antarktika ama bir de buna siz Gönland'ı ekleyin. E, Antarktika'nın diğer yerlerini ekleyin. Çünkü Batı Antarktika denen yer e, hani bütün Antarktika'nın erimesinden bahsetmiyoruz. Batı Antarktika o bir Antarktik Peninsula diye bir şey vardır. Şili'nin e, güneyine denk gelir. O bölge aslında e, yaklaşık toplam Antarktika'daki toplam buz kütlesinin %10'u var orada yani. 2,2 milyon kilometre bir buz örtüsü var. Toplamı Antarktika'nın 25 milyon kilometre kare kilometre küp pardon toplam hacmi. Bu 2,2 milyon kilometre hacim hacmi olarak %10 civarında. E, ve o kadar da bir yandan büyük bir e, buz örtüsü ki bunu Wikipedia'dan e, gördüm. Yaklaşık altındaki kıtayı e, bir kilometreye yakın batırıyormuş yani, ağırlığı. Şimdi o buz kütlesi, 2 milyon kilometre küplük buz kütlesinin muhtemelen üstelik de 21. yüzyıl içerisinde, yani e, önümüzdeki yüzyıl içerisinde tamamen eriyeceği, ortaya çıkmış durumda sonuna, kadar, yani sonuna bu, kadar sonuna kadar aslında daha çok daha önce de büyük bir facia olacağı yani Reuters'ın mesela Jessica Corbett Common Dreams'den yazıyor Reuters Rusya Haber Ajansı'nın pazartesi bildirdiğine göre Batı Antarktika'daki buz örtüsünün çöküşü yıkılışı erimesi ne dersek diyelim artık adına felaketi Dok, bilim insanlarının ta 2009'da ortaya koyduğu 9 devrilme noktası tipping point'ten biriymiş yani. Biri. Evet. evet bu, bunu geçtik mi kırmızı çizgi aşıldığı zaman bütün yeryüzündeki hayatın tamamı denizlerdeki, deniz krisindekilerde ya da kurak bölgelerde neresi olursa olsun yaşayan insanların hayatını derinlemesine etkileyecek olumsuz olarak tabii bu arada e, Twitter'dan Otis kasırgasıyla ilgili gelen şeyleri şimdi tekrar kontrol ediyorum. Son gelen görüntüleri. Mesela şu anda Akapulco'daki bir otelin içinden bir video gönderdiler. E, otelin içi dağılmış durumda ve rüzgarı görebiliyorsunuz. içeri giren fırtınayı. Bu arada Akapulco yaklaşık 1 milyon nüfuslu. Ve işte bu mevsimde de herhalde birkaç yüz bin turist barındıran, yani bizim Antalya gibi falan bir yer. Öyle e, büyük kent e, ama artı bir de turiz, turizm bölgesi yani. Hatta Meksika'nın en eski turizm e, beldesiymiş burası. Yani, evet, üzerine de film kaç tane kim bilir, film heyecan malzera filmi yapılmıştır. Evet, evet. evet Yani dolayısıyla büyük bir facia yaşanıyor şu anda. Hani umarım e, sığınakları falan var mı bilmiyorum yani inşallah. Böyle bir şey de çok hazırlıklı olmadığı Hazır, için yani daha, önce, daha önce hiç yani, evet Hiç olmadığı evet, için ve zaten genellikle var. yok sayıyorlardı bilim insanlarını vesaire. Ama bu Antarktika tabii çok uzak gibi gözüküyor ama hem Kuzey e, Kutbu'nda işte senin biraz önce söylediğin hem de Antarktika'nın batısı ve bütün Güney Kutbu deri, denizlerin sıcaklığını da yükselmesini de etkileyecek. Yani hayatın <gülüyor> ta kendisine etkileyecek bir şey devam ediyor. Çok ağır bir durum bu. Nerede çıkmıştı bu Antarktika'ya da ilgili şey? Bu, ben ee, şeyden okudum, Damien Carrington'dan okudum Guardian'da ama evet, başka yerlerde de, de var. Climate nature change Climate der Change dergisinde yayınlanmıştı. Hı. Pazartesi günü evet şimdi. Bakayım. Bu arada dünyanın yeryüzünün e, yaşamsal e, sinyalleri, e, Vital Science raporu yine bu seneki daha doğrusu bu bir makale bir insanın yazdığı bir makale çıktı. O da yine e, konuştuğumuz e, özellikle bu seneki aşırılıkları anlatan ve dünyanın iyice kırılgan haline hale geldiğini söyleyen bir rapor. Orada özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. 2100 yılına kadar e, bu şekilde gidildiği takdirde 3 ile 6 milyar insanın e, dünyanın yaşanamaz bölgelerinde kalacağını söylüyor yani 3 ila 6 milyar yani, evet, yani. 6 milyar. yani ya, dünya nüfusunun işte o zamana kadar biraz daha nüfusun arttığını varsayarsak yarısından fazlası e, yaşanamaz bölgelerde yaşamaya çalışıyor olacak. Şimdi bu ne demek? Bu Bioscience Dergisi'nde yayınlanan bir ve 15 bin e, şeyin e, bilim insanının da aslında altına imza attığı bir raporun güncellemesi bu. E, 2019'daki güncellemesi. E, bütün Tipping pointlerin yani eşit noktaların aşılmaya başladığını e, söylüyor. Mesela e, o, bu şey yayınlanana kadar toplam 38 gün, e, yani Eylül ortasına kadar, bu yazarların makaleyi yazdığı tarihe kadar, 2023 yılı içerisinde 38 gün 1,5 dereceyi geçti diyor. 1,5 derece e, sıcaklık artışını geçti. Bu da daha önce hiç görülmemiş e, bir şeydi diyor. Evet, e, uluslararası hatta, ajans... hatta yani iki dereceye de pardon sözünü kesiyorum e, <gülüyor> 2 dereceyi bulması, eşyin aşılması da 20 yıl sonra gerçekleşebilir gibi şimdiye kadar hiç duymadığım vahamette ciddiyetle. Vallahi bir şey. ben 20 yıl bulacağını, 20 yıl bulacağını bile <gülüyor> sanmıyorum artık. Evet. evet çünkü... Ama bilim bilim insanları ilk defa söylüyorlar. Northumbria e, coğrafya ve çevre departmanından üniversitede. Böyle bir kuruluş varmış. Natural Environment Research Council diyor. Yani tamamı kutupları gözleyen ve modelleme yapan bir şey. Yani 20 yılda bile zor olabilir diyor. Evet, senin de Çok yani şunun için söylüyorum. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'nın her yıl yayınladığı Dünya Enerji Görünümü raporu 2023 yayınlandı. Daha 2 gün önce. Hatta dün galiba. Ee, ve çok tabi her zamanki gibi e, Uluslararası Enerji Ajansı gayet e, hani böyle cesaretlendirici manşetler veriyor. Mesela e, küresel temiz enerji dönüşümü artık durdurulamaz e, bir hale geldi diyor rapor örneğin. E, özellikle de mevcut politikaların nereye doğru götürdüğünü dünyayı ve olması gerekeni, olması gerekeni yani bir buçuk dereceyi zaten daha önce yapmışlardı ama mevcut politikalar nereye gidiyor? Hani çok çarpıcı bazı e, notlar var onları önce söyleyeyim, sonra kötü haberi söyleyeceğim. E, çarpıcı olanlar mesela bu sene e, satılan her beş arabadan bir tanesi elektrikli olmuş. E, halbuki bu 2020'de daha üç yıl önce 25 arabadan bir elektrikli. Yani elektrikli araba satışlarında inanılmaz bir artış var. Her e, gün diyorlar e, güneş enerjisinin geliştirmesi için 1 milyar dolar harcanıyor. E, yaklaşık olarak e, bu yıl evet bu yılmış. Bu yıl 500 gigawattlık yenilenebilir enerji kapasitesi kuruldu diyor rapor. 500 gigawatt karşılaştırma için söyleyelim. Hani Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün beş katı ee, ve 2020'ye göre toplam e, temiz enerji teknolojilerine yapılan yatırımlar yüzde 40 artmış durumda 2023'te ve Fatih Birol da Uluslararası Enerji e, Ajansı'nın direktörü Fatih Birol da e, artık bunun durdurulamaz bir dönüşüm e, olduğunu söylüyor. E, fakat aynı rapor şunu da söylüyor. E, kömür, petrol ve doğalgaza olan talebin pik yaptığı yani en üst çıktığı en üst noktaya çıktığı yıl 2030 olacakmış yani bu ne demek 2023'ten 2030'a kadar artış devam edecek anlamına geliyor yani her bir daha yani. evet 7-8 sene daha e, talep artışı devam edecek ondan sonra düşmeye başlayacak diyor ve ancak 2030'da toplam enerji küresel enerji arzının e, %73'ü Fosil yakıtlardan gelecekmiş. 2030'da şu anda yüzde 80, yani 2023'teki yüzde 80'den 2030'da ancak yüzde %73 73'e düşecek fosil yakıtların payı e, küresel enerji arzında. Bu bir facia tabi olması gerekenle e, Yine aynı kuruluşun 2050'de bir buçuk derece raporuna göre e, 2030'da 2000 e, şeyin fosil yakıtların payının yüzde 60'a düşmesi gerekiyor. Halbuki ancak 73'e düşebiliyor bugünkü. <gülüyor> Gidişata göre ve bugünkü gidişat yani raporun bir yandan çok övdüğü bu durdurulamaz dönüşüm dünyayı 2,4 dereceye götürüyor diyor ki tabii her zaman söyleyelim bu e, iyimser bir tahmin yani yüzyıl sonuna kadar 2,4 dereceye götürüyor diyor. IA bile böyle diyor yani. E, ne önermişler? Önerileri aslında fena değil. E, birincisi. Bu yenilenebilir enerji kapasitesinin artışını üç katına çıkarmak gerekiyor diyorlar. Yani e, her yıl işte bu yıl mesela 500 gigawatt e, yapıldıysa aslında 1500 gigawatt yapılması gerekiyor, üç katına çıkartılması gerekiyor. E, bunun için gerekli özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak çok büyük çaplı finans mekanizmaları kurulması e, gerekiyor diyorlar. E, enerji verimliliğinin çok ciddi artması gerekiyor diyorlar. Örneğin küresel enerji yoğunluğu geçen sene %2,2 düşmüş ama bu düşme e, enerji veriminin artışından değil fiyatların artışından kaynaklanıyor. Yani insanlar e, fiyatlar nedeniyle daha az tükettikleri için oluyor. Bir diğer önerileri e, metan emisyonlarının e, Glasgow'da daha önce konuşulduğu gibi %30 değil 2030'a kadar %75 düşürülmesi gerekiyor diyorlar ve Metan emisyonlarının da yarısı yine fosil yakıtlardan geldiği için bu yine fosil yakıt madenlerinin falan e, işte kuyularının e, açılmaması veya kapatılması anlamına geliyor. Ve tabii başka önlemler de var. E, ve tabii en önemlisi de e, asla yeni bir kömür e, kapasitesinin eklenmemesi gerekiyor. Fakat yine aynı analiz diyor ki e, ya da pardon bir başka analize göre e, bu haberde başka bir yerden almışlar. 2022'de Çin e, haftada iki tane yeni termik santral açmış. Evet. Haftada iki. iki. Bunu da biz de dilimiz tutularak <gülüyor> söylemeye çalışmıştık yani. <gülüyor> Terafuz bile edemedim yani. Haftada Bir iki ne yapar? Yılda yüz yapar değil mi? Yılda yüz tane e, yaklaşık termik santral açıyor hala Çin. 2022'den en azından öyleymiş. 2020 Üçte de muhtemelen öyle olacak çünkü yeni verilen lisanslar da bunu gösteriyor diyor. Yani bir yandan böyle e, durdurulamaz bir enerji dönüşümü var. Bir yandan da buna karşı müthiş bir direniş, direnç var daha doğrusu. Bunun bir şeyi de çok kısa e, bahsettiğim zamanımız azaldı. E, elektrikli araçlara yönelik direnç. Özellikle Avrupa'da, İngiltere başta olmak üzere, Almanya'da da biraz. Ee, ve diğer ülkelerde elektrikli araçlara yönelik ciddi bir karşı kampanya başlamış durumdaymış. Ee, Türkiye'de de var bu biraz ama Türkiye'deki belki biraz daha bilgisizlikten kaynaklanıyor olabilir emin değilim. Bu ülkelerde biraz e, hani iklim inkarcılarının yeni alan olarak seçtiği bir şey. Yani e, elektrikli araçlar hiçbir anlamı yoktur. E, elektrikli araç kullanacağınıza benzinli kullanın aynı oranında çevreyi kirletiyor gibi bir ciddi... Özellikle bu Daily Mail gibi gazetelerden falan yayılan bir kampanya başlamış. Buna yönelik olarak da Carbon Brief çok geniş bir e, 21 maddede <gülüyor> bu yalanları çürüten bir şey yayınlamış. E, bazıları çok enteresan. Örneğin söylenen yalanlar da çok enteresan. Yani nasıl bunları ürettikleri de ayrı bir mesele. Mesela şöyle bir yalan varmış. Hani bir tane elektrik araç aldığınızda bu elektrikli aracın özellikle de bataryanın yapımı için e, salınan karbonu bu aracın e, ne denir telafi etmesi için ancak 50 bin mil gitmesi yani işte 70 80 bin kilometre yol yapması gerekir diye bir şey dolaşıyormuş mesela etrafta özellikle Daily Mail'in yaptığı haberlerde. Halbuki bu tamamen yalan 50 bin değil yaklaşık 11 bin mil yani 18 bin kilometre yetiyor. 80 bin kilometre değil 18 bin kilometre yetiyor. ICCT'nin analizine göre. Yani altı katlı ne çıkarıyor değil mi? Ya, hem de nasıl büyük yalan. Yani e, tamamen e, kuyruklu, yani, yalan yani. kuyruklu yalan. Yani çok uzun analizler var. Hatta model model. Tesla'da şöyle işte Volkswagen'de böyle diye çok uzun bir analiz yapmışlar. E, en önemlisi de aslında yani en önemli noktayı hemen bulup onu söyleyeyim. Hani toplamda şöyle bir şey var biliyorsunuz. Ne zaman bu konu açılsa etrafta hemen şunu ben duyuyorum. Ya işte tamam ama e, elektrik de fosil yakıtlardan üretiliyor. Dolayısıyla bir şey fark etmez. Yani elektriği fosil yakıtlardan ürettiğin sürece tamamen %100 yeniden üretmediğin sürece benzinli ya da mazotlu bir araçla elektrikli bir aracın karbon emisyonu eşit gibi bir şey dolaşıyor. Şimdi bu da yine İngiltere'de çok dolaşan bir şeymiş. Bununla ilgili çok geniş bir analiz yapmışlar. Ee, toplam kilometre başına karbondioksit emisyonu gram olarak normal bugün kullanılan işte en motor yani petrol kullanan araçlarda 244 kilogram iken Polonya'da yani çünkü bu elektrikli aracın neden olduğu e, indirekt dolaylı emisyon ülkesine göre değişiyor. Yani o ülkede kullanılan elektriğin ne kadarının kömürden, doğalgazdan geldiğine göre değişiyor. Şimdi Polonya Avrupa'daki en yoğun e, kömürre bağımlı olan ülke. Hala %70'e yakın galiba. %60 küsür e, kömürden geliyor elektriği. Orada bile 161 kilogram, e, pardon 161 grama düşüyor. Yani normal bir araç 244 gram salarken Polonya'da 161 gram salıyor. Amerika'da 105 gram, İngiltere'de 91 gram e, Avrupa Birliği ortalaması 84. Şimdi Türkiye için düşünürsek Türkiye yenilenebilir enerjinin payının %50'ye yakın olduğu bir ülke yaklaşık olarak Avrupa ortalaması olacaktır Türkiye diye tahmin ediyorum. Ee, yani yaklaşık 80-100 gram olacaktır Türkiye'de. Halbuki petrollü araç kullandığınızda 244. Yani aradaki fark dehşet bir fark. Bir de siz gerçekten bütün şeyi e, çıkartırsanız sistemden ...bütün petro şeyi pardon elektrik üretiminde fosil yakıtı o zaman işletme sırasındaki emisyon tabii sıfıra düşüyor... ...ama üretimden kaynaklanan işte bir 40 gramlık bir emisyon kalıyor. Şey bu, hesap evet. bu. Yani ben o zaman şeyle de bitirelim, süreyi de bitirmek üzereyiz. Ben de şeyi hatırlatayım, açık radyonun web sitesinde de görülebileceği gibi her an... ...ne kadar zamanımız kaldığı gösteren <gülüyor> iklim takvimi var... Bir buçuk derecelik eşiği aşmadan bunu engelleyebilmek için 5 yıl 270 gün 8 saat 5 dakika 12 saniyemiz kaldı. Evet bitirirken e, yani bir hayranlığımı ifade etmek istiyorum e, Greta'ya. Greta, e. Greta ve arkadaşları Gazze'de devam eden İsrail saldırısını protesto ettiler. Gazze'yle dayanışma, Filistin'le dayanışma pankartlarıyla bir fotoğraf çektirip paylaştılar ve bunun üzerine e, İsrail resmi devlet hesabından Twitter'da e, hakaret edildi. Terörist, e. ilan, Terörist ilan edildi. E, ben açıkçası yani bir iklim aktivisti olarak da Greta Thunberg'i yıllardır e, ilk andan beri takip edenlerden biri olarak çok gurur duydum. Yani Greta ve arkadaşlarından e, Belki tamamı değil, örneğin Almanya'daki e, gelecek için cumalar, Almanya'daki durum biraz farklı. E, bu kadar net bir tavır almamışlar anladığım kadarıyla. Hatta İsrail destek mitingine katılmışlar. Bu tür tartışmalar da yürüyormuş aralarında ama hem e, İngiltere'deki Extinction Rebellion, hem e, Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki yok oluş isyanı, hem işte genç aktivistler, gelecek için cumalar aktivistleri, ciddi bir şekilde ne, amasız fakatsız Gazze ile dayanışma Filistinle dayanışma mesajları yayınladılar ve bunun Ama için İsrail, hani, linç edildiler. Hiç, evet, linç edildikleri evet. gibi İsrail e, resmi şeyinden müfredatından da Greta ile ilgili bütün şeyler çıkartılmış. Yeni haber. Sil, evet silmişler Greta'yı ders kitaplarından. Adını. Allah Bunu yani şey e, iklim ders kitaplarından mı sunmuşlar? Bunu duymamıştım ve şok geçirdim Müfred, şu an. Valla bu yeni bir haber bu. Şimdi arayıp bulmam biraz zor olan bir şey. Bitirdik çünkü ama bu gerçekten böyle. <gülüyor> yani inanılır gibi değil. Yani Greta Thunberg'i etiketleyip Twitter'da İsrail devlet hesabı e, işte öldürülen Hamas saldırısı sonucunda öldürülen e, çocukların ya gençlerin fotoğraflarını paylaşıp muhtemelen onların fotoğrafları bunlar senin arkadaşların olabilirdi falan. Böyle bir e, saldırı, böyle bir linç kampanyası akıl alır gibi değil ve bunun tek nedeni e, Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinlileri destekliyor olmaları aktivistlerin ama iklim aktivistlerinin tek boyutlu olmadıklarını e, hani bütün hareketlerin birliğini çok güzel kavradıklarını gösteren bir Örnek bu ağaçtan müthiş bir şey bence bununla bitirmiş olalım müziğe zaman kalmadı herhalde ama bitirelim hani aslında belki Eve of Destruction'un girişiyle belki bitirebiliriz savaş karşıtı şarkıların en ünlülerinden biri bir hmm. verim evet. Aquarius yıkımın Eşiğinde yıkımın eşliğinde bunla bitirelim gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın.